Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergiyi dinlemektesiniz şimdi. Programın başında da bahsetmiştik bugün. İstanbul'da başlayacak olan bir e, sempozyum var. Üçüncü İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumunu konuşacağız bugünkü yayınımızda. Öncelikle toplu bir hoş geldiniz diye. Hoş bulduk. Merhaba. E, Damla Üstünel, Oya Aktaş ve Yula Deniz Perksoyla beraber stüdyomuzda e, heyecanlı bir e, sempozyum gibi gözüküyor. Zira e, 2012'de yapıldı ilki, ardından 2014'te yapıldı ve 2018'deyiz şimdi. Üçüncü kez yapılıyor. E, arkeoloji yüzyılların tarihini ortaya koyan bir bilim ama e, az görüyoruz böyle toplulukları, bir araya gelişleri vesaireleri. E, bence şeyden başlayıp yani yine en baştan ne oldu da bu kadar çok uzun ara vermişti ve tekrar başlıyor şimdi 2018'de? Ee, şöyle öğrencilerin bir araya gelmesi çok zorlu bir e, zaman alıyor. Neden? Çünkü e, hepimiz şehrin farklı yerlerine dağılmış haldeyiz ve hepimiz e, bu mesleği aslında icra edebilmenin Zorluğunu kendi hayatlarımızda yaşıyoruz. Şöyle bir şey var, hani biz bunu yaparken aslında arkeoloji biliminin ne kadar eğlenceli, ne kadar e, interdisyner, ne kadar güzel bir şey olduğunu unuttuk gibi oldu ve hani e, bunu yapmak için bir araya gelmeye çalıştık. Hı hı. E, zamanlar uyuşmadı, 2018'e sarktı. Normalde 2017'de yapmayı planlıyorduk. Hı hı. Ama güzel oluyor, heyecanlı oluyor. Bence güzel gidiyoruz. Evet peki e, farklı okullardan İstanbul'un farklı yerlerine dağılmıştık dedin sen Oya e, farklı okullardan mı ne hangi okullardan bir aradasınız bunu düzenleyenler bu arada sadece öğrenciler böyle de bir kıymeti var Hı -hı. bu sempozyumun hangi okullardan öğrenciler bir arada ve nasıl bir araya gelmeye tekrar karar verdiniz hangi öğrenciler inisiyatif gösterdi zira bir de söylediğin şeye göre düşündüğümüzde öğrencilerin bir araya gelmesi zor diyorsun hepimiz için geçerli bence sadece öğrenciler değil ama e, nasıl oldu da tekrar bir araya geldiniz? E, önceden aslında düzenli e, arkadaşlarımız bizi bu işe davet etti. Açıkçası benim çok bir haberim yoktu yani. Yine kazı kovalıyoruz. Başka bir şeyleri <gülüyor> kovalamak durumundayız sonuçta. <gülüyor> Ve söylediğinde çok ilgi çekici geldi. Çünkü gerçekten de pek olmuyor yani. Ne arkeoloji üstüne ne de sanat tarihi üstüne. Onlar bahsetti. Bir grup açıldı tabii <gülüyor> ki de. Daha sonrasında işte İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Mimar Sinan Güzel Sanatlı Üniversitesi öğrencileri, SATAT derneğinden gelenler vesaire başka kimler var içinde bu oluşumun örneğin saymanızı istesek, SATAT derneği vesaire deyince orayı arkeologlar, bir... derneği. arkeologlar derneği, arkeologlar derneği aynen aynen. onlar da varlar ve Hı. öğrencilerin düzenleyeceği bir sempozyum nasıl bir e, konu nasıl bir konu dağılımı yaptınız neler oldu olduğunu... yani bir taraftan da çok çeşitlilik görüyorum burada. Ona da döneriz. Belki sizin fikirlerinizle merak ediyorum. Arkeolojinin disiplinler arası olmaya daha da yaklaşması gibi bir bakış açısıyla da yola çıkılmış gibi gözüküyor burada. İşte toplumsal cinsiyet algısında dünden bugüne ne değişti meselesinden Konstantin seslenir gerdanını kim kırdı? Bunlar sadece gözüme çarpanlar. Hristiyan ikonografisinde Hazreti İbrahim sualtı kültürel mirasını korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması vesaire oldukça çeşitli bir e, içerik görüyoruz burada. Nasıl nasıl oldu bu çeşitlilik? Nasıl başvurdu insanlar size? Yani insanlara ulaşmak çok kolay olmadı açıkçası. Ama okuduktan sonra yani bizim metnimizi okuduktan sonra ve o genel başlıkları bir göz attıktan sonra herhalde kendilerinde bir şey buldular ve biz de burada bulunmak istiyoruz dediler. Yani Türkiye'den çok farklı illerden gelenler var. Çok kalabalık gruplar oluyor. Yani isteyen bize mesaj atan. Bilmiyorum yani tam olarak nasıl onlara ulaşıldı? Ya da onlar ne düşündü bilmiyorum. Ama kendilerinde bir şey bulduklarını düşünüyorum. Ve İstanbul'la alakalı ya da işte kendi öğrendikleri kendilerine yakın gelen şeylerle alakalı bir şeyler söylemek istediler, ses çıkarmak istediler diye tahmin ediyorum. Evet. böyle yani. biraz da şey var yani belki de ses çıkarmak demişken bahsetmek lazım e, Hallet belki geleneğini yaşatmak diyorsunuz aynı zamanda ve bir kültür mirası vurgusu da var bu seneki sempozyumda geçtiğimiz yıllardan farklı olarak işte kültür mirasının tek başına e, sadece anladığımız manasıyla bir Boşluk değil de dünü, bugünü, yarını konuşmak, sinemalara, bostanlara, hanlara, caddelere, meydanlara ve muhtelif hafıza mekanlarına sahip çıkmaktan bahsediyorsunuz. Biraz daha geniş tutmak yani bu. Ee, nedir bu Halet Çamber geleneği? Belki buradan başlamak, devam etmek ee, uygun. Şeyden bahsedebilirim. Ee, birazcık kent arkeolojisi üzerine e, yoğunlaşmaya başladık. Çünkü e, Halet Çamber geleneğini aslında anlatmak şu anda çok uzun sürer. Ama şöyle bir düşüncemiz var bizim. ...nasıl ki biz arkeolojik alanları, arkeolojik kültür varlıklarını arkeologlar olarak, olarak korumaya e, değer görüyorsak... ...şu anda şehrin hafızasını, şehrin belleğini oluşturan e, bahsettiğimiz bostanları, sinemaları... ...bunları da korumaya yönelik olarak arkeolog gözüyle bakmaya çalışıyoruz bunlara. Bunlara da birazcık dikkat çekmek istiyoruz. Yani Arkeoloji sadece e, antik kentlerde... Gömülü olan tarihi bulmak değil, içinde yaşadığımız kente de kültür mirasına sahip çıkmak ve bunu interdisipliner çalışmalarla bütün şehrin mimarların, şehir bölge planlamacıların, kültür varlıkları korumacıların bunların hepsinin desteğiyle böyle bir şey yapmak istiyoruz. O yüzden böyle interdisipliner ve bu yüzden interdisipliner bir çalışmayla bu tarz bir şey ortaya çıkıyor diyebilirim. Peki mesela geçmişe biraz daha baktığımızda aslında bakarsanız bu interdisipliner çalışma sistemi biraz daha dünyada da e, elbette böyle bir akım e, devam ediyor. işte daha da gelişiyor filan. Arkeolojinin çok bulaşmadığı bir şeydi ama interdisipliner olmak. Yani biraz daha ricid kuralları olan e, arkeoloji, işte biraz daha kendi alanı dışına çıkmayan, çok da suyorsa buna dokunmayan bir e, tarafı var. Yani bunu e, kendi arkeoloji okuduğum zamanların izlenimiyle de söylüyorum. Ee, sonrasında takip ettiğim şeylerde öncesi de biraz buna işaret ediyor ee, kendi hafızama baktığım zaman katılır mısınız ee, ve biraz daha başka bir e, tarafa doğru interdisipliner ve biraz daha sözünü söyleyen bir tarafa doğru gidiyor mu sizce ya da zaten bu sempozyum bu anlamı mı geliyor? Bence o tarafa doğru götürmeye çalışıyoruz yani en azından sadece sempozyum olarak değil kendi Hı -hı. içimizde de başkalarına yayarak işte ne bileyim makaleler yayınlayarak okuyarak bunları Hı -hı. bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Yani benim kendimce fikrim bu şekilde sempozyumu düzenleme kurulundaki herkesin de bu şekilde düşündüğünü düşünüyorum açıkçası. Biraz daha peki bundan öncesinde şey miydi kültür mirasına sahip çıkmayan bir tarafı var mıydı sizce arkeologların? Katılır mısınız ya da siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi bulunduğunuz yerden bakınca nasıl gözüküyor ki... ...stüdyoda şu an e, üç tane dördüncü sınıf öğrencisi mi ağırlıyoruz? Evet. <gülüyor> <İkinci sınıfım gülüyor> evet. İkinci evet. Oya, dördüncü dördüncü sınıf mı ağırlıyoruz? Evet. İkinci sınıfısınız, oya dördüncüsünüz. Nasıl değerlendirirsin bu kültür mirasına, bakış meselesine ...arkeologların nasıl değerlendirdiğini düşünüyorsun? Ee, kültür mirasının tanımı aslında zaman ilerledikçe değişen bir kavram haline geliyor... Hani dediğim gibi kent belleği de bir yerde kültür mirası kavramının içine giriyor. Arkeoloji bundan e, belli bir süre geri kaldı çünkü belirli ekollerin e, izinde, belirli ekollerin arkasında kaldı gibi oldu. E, şu anda yeni yeni, daha yeni işte kuramsal düşünceler, daha işte farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürüterek bunu aslında... Yani kültür mirası aslında hep vardı. Kültür mirasına hep sahip çıkılmaya çalışıyordu ama e, yakın tarihli kültürel miras daha aslında önemli bir hale gelir oldu. Ve bunu korumak için fark ettik ki aslında hep beraber el ele vererek bir şeyler yapmamız gerekiyor. O yüzden böyle bir çalışma yürüttük. Evet biraz da tek başına e, bir bilim haline e, gelmesi ve biraz da ele alınması taraftarsınız anladığım kadarıyla. Biraz önce şey dedin ya hani yan dal olarak görünüyor, görülüyor olması. Yani şehrin içinde de böyle bir başka e, tarafı yokmuş gibi adeta sadece işte arkeolojiyi tek başına ele almanın kıymetli olduğunu Düşünüyorsunuz, anladığım evet. kadarıyla. Ee, başlıklar geniş tutulmuş yine biraz önce ondan da bahsettik işte sit alanları ve ekoloji var, kültür endüstrisi ve politikaları, sanat müze, kamusal alan ilişkileri, arkeoloji, sanat, medya, arkeoloji ve tarih, sanat tarihi bağlamında toplumsal cinsiyet, kültürel miras vesaire diye giden e, geniş bir e, skala var. Nasıl bir sempozyum bekliyorsunuz, neler planlıyorsunuz? Yani e, zihin dünyanıza neler oluyor? Bütün bunları. Planlarken aynı zamanda. Yani çok sesli olması her zaman iyidir bence. Ve konuların genel olması insanların... Bilmiyorum bazı şeylerde hayır bence bu böyle değil diyebiliyor olması. Ve bu insanların aynı zamanda arkeolog ve sanat tarihçisi olması. Yani bilmiyorum. gibi <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey anlatabilirim. Bu e, ikinci sempozun düzenlendiği zaman ben birinci sınıftım. O zaman dinleyici olarak katılmıştım. Yani birinci sınıf öğrencisiyim, arkeolojiden işte antik kentler böyle bir şey, entelektölyesizm falan evet öyle evet. geldim okula. <gülüyor> Sempozyuma katıldım, feminist arkeoloji diye bir sunum yapıldı. Ben böyle Allah Allah falan oldum. Ee, nasıl yani? Dinledim, dinledikçe bir şeyler mantıklı gelmeye başladı. Aslında bunun da böyle bir yanı varmış diye oturdum düşündüm. Hani bence yaptığımız şey... Ee, ...insanlara bu bakış açısını kazandırabilir... ...bunu kazandırabilirsek aslında... ...çok şey başarmışız gibi düşünüyorum... ...hani e, arkeoloji okuyoruz... Hep ...hepimiz işte belirli... ...kurallar belirli, sistemler belirli... ...bir şeylerin içerisindeyiz... ...ama... Böyle bir şey de olabilirmiş ya işte böyle, bu da varmış hani bunu da öğrenebilirmişiz bunu da geliştirebilirmişiz gibi insanların düşünmesini istiyorum. Özellikle hani arkeoloji öğrencilerine rehber olmasını istiyorum. Sadece arkeolojiyle sınırlı kalmasın ama arkeolojinin temelinde sarsmasın bir şeyler gibi düşünebilirler insanlar diye düşünüyorum. Bence güzel bir zihin dünyası özeti hı hı. oldu. Bu <gülüyor> <gülüyor> Net oldu bir taraftan. Peki arkeoloji öğrencisi olmak bu zamanda nasıl bir e, duruma tekabül ediyor? Yani hakikaten okul bitince mesleğinizi yapmayı planlıyor musunuz? Kafalar <gülüyor> sallandı, <gülemini> gülünün. Neler düşünüyorsunuz şu anda? Yani hepimiz umuyoruz tabii mesleğimizi yapmayı ama tabii bilemiyoruz geleceği. İkinci bir plan var mı mesela <gülüyor> kenarda? <da. gülüyor> oluyor yani olmak zorunda gibi hissediyoruz bilmiyorum. Çünkü yeterli değeri görmüyor asla. Ne arkeoloji ne de sanat tarihi. Yani hem <gülüyor> arkeoloji düşünüp ya bir de pastacı mı yapsam yani pasta mı olsam <gülüyor> ne yapayım yani. Böyle beni bırakın köşeye falan oluyor insan. <gülüyor> Kazıya girmek çok zor. Onun dışında akademik koşulda ilerlemek de zor aslında yani kolay olmuyor. Yani bu yüzden elbette geleceğimiz okulda ilerlesin. ...ne bileyim insanlara katkıda bulunalım istiyoruz ama... ...aynı zamanda insanın her zaman işte bu aileden gelme şey vardır ya... ...doktor ol, avukat ol, işte para kazan, işte hiçbir zaman şey yapma, parasız kalma. Altın bileziğin olsun. Evet, Aa, evet, evet. <gülüyor> evet. Tabii ki nihayetinde olan şeylerden bir diğeri belki. Sen nasıl düşünüyorsun? Ben bu konuda aslında çok fazla düşünceliyim. Bir taraftan ıı, akademide kendimi ilerletmeyi düşünüyorum... Ee, bir taraftan e, müzeye girmeyi düşünüyorum ama müze dediğimiz şey bakanlığa bağlı, bakanlık dediğimiz şey iktidara bağlı bir şey. Bu her zaman zorlayıcı olacak, her dönemde zorlayıcı olacak bir şey. Böyle birazcık sisli sanki gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Gözüken o gibi. Yani bir, var, <gülüyor> <herhalde>. <gülüyor> bir, bir sis var gibi gözüküyor. Yani e, kazıya girmek zor dediniz. Onun dışında işte bakanlık meselesine geldiğimizde, ...tırnek içinde atanmayan arkeologlar... ...diye bir dünya adam <gülüyor> evet. var. Ee, öte yandan... Yani ...bu sektör galiba bir sektör... ...haline de gelmeye başlıyor. Arkeoloji... ...bu kadar Aynen. çok inşaat varken... Hı -hı. ...örneğin evet. sokak aralarında devam eden... ...işte inşaatlar için de... ...arkeologların çalışması gerekiyor. Artık öyle bir kural da var mesela bir taraftan finanseni Seni e, biraz başka bir boyuta... ...sıkıştırıyor gibi. Evet. Katılır evet. mısınız? Özenleştirmeyi <gülüyor> falan düşünüyorlar yani. Artık... Neler olacak hiçbir fikrim yok. Devamında neler olur bilmiyorum. Aynen Olurunuz öyle mi? yani. Arkeolojik yani, bir, bir şirket de değil. Herhangi bir şirketin bir yerde kazı yapmasına izin verecekler gibi bir düşünce sistemleri var. Hı hı. Artık neye güvenerek nasıl böyle bir şey yapıyorlar bu olursa hiç hoş bir şey olmaz bence. Biraz da tabii nihayetinde şey var yani. hani Belki de bir bakış açısının yansıması bu. Nihayetinde çanak çömlek dersen eğer gerçekten çanak çömlek bu arada evet ama yani <gülüyor> sadece çanak çömlek diyerek geçiştirilebilecek bir mesele mi burası tartışılır belki yani geçmişin öğrettiklerinden Ders almamak belki biraz da bazen öyle gibi geliyor bana. Ee, şimdi sempozyuma dönersek 1-3 Mart tarihleri arasında yapılacak 3. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu. iki gün Salt Galata kullanılacak. Üçüncü günde ee, Mimarlar, Mimarlar Odası'nda Mimarlar Odası yapılacak bütün etkinlikler. Ee, Sanat Tarihçileri Derneği, Arkeologlar Derneği, İstanbul Üniversitesi Öğrencileri Mimar Sinan Güzel Sanat... Üniversitesi öğrencilerinin bir araya gelerek hazırladıkları bir etkinlik programı var. Oldukça kalabalık gibi gözüküyor. Üç gün oldukça yoğun geçecek. Sabah dokuz buçuktan akşam on kadar devam eden e, sunumlar, <gülüyor> araştırmalar. Bu arada bu belki de öğrencilerin tanışmasına mı vesile olacak? Bütün sempozyuma bildiri gönderenler herkes Tabii. birbirini tanımıyor. Evet, mesela, yani. Yeni iş birliklerine belki. Sempozyumdan sonrası için bir planınız var mı? Mesela erken bir soru ama... Bilmiyorum Bütün o bildirleri yayınlamak, örneğin bir yerde derdi toplu sunmak ya da gelemeyenlerin takip etmesi için bir yönteminiz olacak mı? Yayınımız olacak. Bütün katılımcı sunum yapan arkadaşlardan metinlerini hani şu anda zaten belgeleyebilecekleri şekilde yayınlamalarını isteyeceğiz. Ve bilmiyorum ismini söylemek doğru mu Arkeoloji Sanat Yayın Evi'nden bir yayınımız çıkacak. Ve hani inşallah ya bundan sonra... Ee, hemen tekrar çalışmalara başlayıp devamını getirmeyi diliyoruz. Onun akabinde de e, bu şekilde bir yayın dizisi de oluşturabiliriz diye umuyoruz. Evet. evet, genç kuşağın aslında söyleyecekleri var demek bir yandan da bu sempozyum e, genç kuşak arkeologların. E, ileriki yaştakiler ya da hocalarınız nasıl tepkiler verdiler? Onlar da katılacaklar mı, heyecanlandılar mı merak ediyorum. Yani çok büyük destek oldular açıkçası. Katılmayı evet. istiyorlar, bekliyorlar. Merak ediyorlar yani insanlar ne anlatacak ne duyacağız ya da hangi fikirleri sunacak bize ve bize ne katacaklar bunları merak ediyorlar. Aynı Çok, zamanda de, kendi öğrencileri bir de e, tabii yani. gurur evet. yani. da var işin <gülüyor> sonunda. Nihayetinde onların düzenlediği, öğrencilerin düzenlediği evet. kendi elleriyle devam eden kültür mirasına sahip çıkıyoruz e, diyen bir arkeoloji ve sanat tarihi öğrenci sempozyumu. Dediğimiz gibi bir 3 Mart tarihinde yapılacak ee, sempozyum öğrencileri e, dünü, bugünü ve yarını konuşacaklarını söylüyorlar. Bütün bunlar e, söyleyecekleri elbette yarına da etki edecek şeylerdir pek çok alan bir araya gelmiş durumda hukuk da var arkeoloji sanat tarihi hititoloji sosyoloji felsefe disiplinler arası çalışmaktan yana bir kuşak geliyor diyebiliriz belki en azından bunun peşinde olduğunuzu görüyoruz sempozyum tarafından bakınca peki eklemek istediğiniz bir şey olur mu sizlerin bundan sonraki süreçte neler olacak yayınlarınızı da heyecanla bekliyoruz şimdiden onu da söyleyeyim. Ee, eklemek istediğim bütün öğrencilerin gelmesini istiyorum. <gülüyor> ya gelin hep beraber bir şeyler yapabilmenin gururunu beraber taşıyalım ve hani gösterelim artık yeni bir şeyler geliyor. Yani bunu sadece e, kurullarda oturup <gülüyor> yıllarca hiçbir şey yapmamış e, arkeologlar olmaktansa daha genç, daha aktif, daha dinamik her şeye ...yetkin, her konuda fikri olan bir nesil yaratalım arkeologlar olarak. Damla Üstünel, Oya Aktaş ve Yula Deniz ...İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumunun üçüncüsü vesilesiyle... ...Açık Dergide Seçet Yukka'nın konuğu oldular. 1-3 Mart tarihinde gerçekleşecek bu sempozyum. Biz de takibinde olmaya çalışacağız. Evet Açık Dergide ilk bir saati böylelikle sonlandırıyoruz... Hatırlatalım saat 7 ile 8 arasında oyun arası ve tezahür burada olacak. Oyun arasının Emre Gümüşer oyun müzikleri dinletmeyi sürdürürken bize tezahürde ise 15 günde bir yayınlanan tiyatro bölümümüzde yani Gül'ün Dede Mor isimli oyunu konuk ediyor. Kadıköy Halk Tiyatrosu'nun bu yapımını tiyatrodan Ayşegül ve Ali Yalçıner'le değerlendirecek birazdan.